842. konu, Übey bin Kab'ın mahremini kıskanma bakımından çok gayretli olması Übey bin Kab şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'in yanında oturduğumuz bir sırada adamın birisi gelerek, Ey Allah'ın Resulü, falan adam babasının karısının, üvey annesinin, yanına izin almaksızın ya da herhangi bir engelle karşılaşmaksızın girip çıkıyor, dedi, bunun üzerine ben atılarak, eğer o adamın yerinde ben olsaydım onu kılıcımla öldürürdüm, dedim, o zaman Hazreti Peygamber gülerek, ey übeyi, ne kadar kıskançsın böyle, ama şunu bil ki ben senden daha kıskancımdır, Allah Teala ise bu gibi konularda benden de kıskançtır, buyurdular.